Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur saman içinde ben babamın beşiğini sallar iken Aslı yok köyünde dul bir kadıncağızın kel bir oğlu varmış Bu oğlan öyle tembel öyle tembelmiş ki hiçbir işi yapmaz akşama kadar evde yatarmış bir gün annesi dayanamamış Sopayı aldığı gibi bir güzel pataklamış Kalk bakayım oradan Seni tembel seni Baban öldüğünden beri hep ben sana baktım Hiçbir iş yapmıyorsun Bari git de şu ırmaktan su doldur getir çabuk Diye bağırınca gel oğlan Sinirlenme anacığım e, Beni böyle yatmaya alıştıran sensin Benim yaşımdakiler işe giderken Sen benim oğluma bir şey olmasın diye Yollamıyordun ...ben de tembelliğe alıştım. Deyince annesi... ...al bakayım şu el arabasını, şu fıçıları da... ...hadi bakayım doğru ırmağa. Keloğlan fıçıları el arabasına koymuş... ...doğru ırmağa gitmiş. Suları doldurmuş... ...yolda gelirken bir serçe görmüş... Üzerine atlayıp yakalamış ve Annem benden e, su istedi Ben ona bir de serçe götüreceğim <gülüyor> Eve gidince Senin tüylerini bir güzel temizleyip Ocakta kızartacağım Afiyetle de yiyeceğim Diye kendi kendine söylenirken Parır diye karşısına bir serçe konmuş Bu serçe Keloğlan'ın elinde tuttuğu minik serçenin Anasıymış Hemen dile gelmiş ve Keloğlan'ım söylediklerini duydum Yavrumu kızartıp misin? Ne olur onu bırak O daha yeni uçmaya başladı Eğer uçmayı öğrenmiş olsaydı Zaten onu yakalayamazdın Hem o minik serçenin eti Senin dişinin kovuğuna bile gitmez Deyince tembel keloğlan e, Doğru ya Bir lokma bile etmeyen bu serçeyi Temizlemek ve pişirmek için Bir saat uğraşacağım Of of. Haydi güle güle Bir daha uçmasını öğrenmeden Yuvandan ayrılma sakın Diyerek serçeyi ağacın üzerine doğru atmış. Bunun üzerine anne serçe sevinçle. Yavrumun hayatını bağışladığın için sana teşekkür ederim Keloğlan. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Dile benden ne dilersen. Deyince Keloğlan tembel olduğu için. E, şey su dolu fıçılarla yüklü el arabam beni de üstüne alsın. Kendi kendine eve götürsün. Demiş. Anne serçe... Tamam bundan sonra ne dileyin olursa Allah'ın emri ana serçenin rızasıyla dileğimi yerine getir dersin her dileğin olur. Deyip yavrusunu da alıp pırr diye uçup gitmiş. Keloğlan hemen arabasının üstüne oturup... Allah'ın emri ana serçenin rızasıyla araban beni de alsın kendi kendine eve gitsin diye söyler söylemez arabası kendi kendine evin yolunu tutmuş yolları padişahın sarayının önünden geçiyormuş tesadüf bu ya padişahın kızı da pencerede oturuyormuş kendi kendine giden arabayı görünce hayretle aman Allah'ım ömrümde böyle şey görmedim adam arabayı çekeceğini araba adamı çekiyor diye bağırmış olan başını kaldırıp sarayın penceresine bakınca Padişahın güzel kızını görmüş ve hemen Allah'ın emriyle ana serçenin rızasıyla Bu kızın bir çocuğu benim de bir sarayım olsun ve sonunda birleşelim Demiş Eve gelmiş aradan yıllar geçmiş Padişahın kızı büyümüş Keloğlanın dileği yerine gelmiş. Ve kızın bir çocuğu olmuş. Bütün saray çalkalanıyormuş. Padişah kızını çağırıp... Bu yumurcağı nereden buldun diye sorunca kız... Hiç farkında değilim. Birden yanımda peydah verdi. Vallahi billahi doğru söylüyorum. Deyince padişah çok kızmış. Hemen çocuğa dadı tutmuşlar. Fakat kızıyla da konuşmuyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Çocuk büyümüş, okula gidecek çağa gelince... ...herkes babasını sormaya başlamış. Padişah gene kızmış. Vezirini çağırıp... Bu çocuk gökten inmedi ya... ...bu kız da saraydan dışarı çıkmadığına göre... ...yarın bütün kent halkı saraydaki büyük pencerenin önünden teker teker geçecek. Çocuk da pencerede oturacak. Kime baba diye bağırırsa babası odur. Demiş... Ertesi gün kentteki bütün erkekler sarayın penceresinin önünden geçmeye başlamış. Tam kero olan geçerken çocuk baba diye bağırmış. Hemen yakalayıp padişaha götürmüşler. Padişah: Yok canım. Bu kelo olan olamaz. Alın götürün. Bir daha deneyin bakalım. Alıp götürmüşler. Çocuk gene baba diye bağırmış. İnanmamışlar bir daha geçirmişler Çocuk gene baba diye bağırınca Keloğlanı alıp Padişaha götürmüşler Ve olanları anlatmışlar Padişah Ben Keloğlan'dan damat istemem Derhal kızımı çocuğunu Ve Keloğlanı büyük bir fıçıya kapatın Ve denize atın Diye emir vermiş Ve üçünü bir fıçıya koyup denize atmışlar Dalgaların tesiriyle fıçı İki saat sonra karaya vurmuş. Vurunca da hepsi içinden çıkmış, kurtulmuş. Yem yeşil bir ovada bulmuşlar kendilerini. Keloğlan'ın birden aklına gelmiş. Allah'ın emri, ana serçenin rızasıyla şuraya şahane bir saray kurulsun, içinde hizmetkarlar da hazır olsun. Der demez, kocaman bir saray dikili vermiş önlerine. Hizmetkarlar kapıyı açıp onları içeri davet etmişler. Kısa zamanda sarayın varlığı padişahın sarayından duyulmuş. Padişah bir adamını çağırarak... ...derhal tüfeğini al ve o sarayın civarında avlan. Avladığın ördeği bir yolunu bulup o sarayda pişir. Bu arada sarayın sahibini de öğrenmeye bak. Demiş. Avcı dediğini yapmış. Ördeği vurup saraya gelmiş... Ördeği kızartmalarını söylemiş Keroğla... Allah'ın emri ana serçenin rızasıyla ördek pişsin... ...diye söyleyince ördek pişmiş. Onu bir altın tepsiye koyup avcıya vererek... Padişaha söyle yarın akşam bütün saray halkıyla birlikte onu yemeğe bekliyorum ya. Ertesi akşam padişah tüm saray halkıyla gelmiş... Padişah sarayı görünce güzelliği karşısında hayretten dona kalmış. Nihayet sofraya oturmuşlar. Keloğlan... Allah'ın emri ana serçenin rızasıyla tabakları gümüşten, kaşıkları altından bir sofra kurulsun. Der demez şahane bir sofra kurulmuş. Çorbaların dumanı tütüyormuş. Herkes altın kaşığını alıp çorba içmeye başlayacağı sırada Keloğlan... Allah'ın emri ana serçe'nin rızasıyla padişahın kaşı yok olsun diye söyler söylemez padişahın altın kaşığı kaybolmuş. Padişah: Aman ya Rabbi! Elimdeki kaşık birden kayboldu. diye konuşunca keloğlan padişahın yanına gelmiş. Apa dişahım, elindeki kaşığın birden bire kaybolmasına inanıyorsun da kızının yanında birden bire çocuk peydah olduğuna niye inanmıyorsun? Üstelik onları e, bir de saraydan kovup denize attırıyorsun Sevgili oğlum sevgili karıcığım buraya gelin Öpün padişahınızın elini Çocuğun babası benim Deyip önce kendi öpmüş sonra da kızıyla çocuğu Padişah Keloğlan'a Bunlar nasıl oluyor anlayamadım Deyince Keloğlan e, Her şey Allah'ın emri ana serçenin rızasıyla oluyor İyilik yapan iyilik bulur siz bizi denize attırdınız ama biz sizi affettik. İstediğiniz zaman sarayıma gelebilirsiniz." diyerek barış görüş olmuşlar. Allah'ın emri, ana serçenin rızası ile güzel saraylarında ömür boyu mutlu bir hayat sürmüşler. Keloğlan ermiş Murad'ına, "Biz çıkalım kerevetine." <Gülüyor>